Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel en hamdele lillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve en na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini men yehdehillahu fe la mudille ve men yedlil felaha dîna ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'de İla Yaqub'e kardeşlerin Yakub Aleyhisselama dönüşü İla Yaqub Yaqub gayr olduğundan burada üstünlü ila harficer cer yani kendisinden sonra gelen ismi esreli yapan bir edat ila e a Manalarını katıyor isme kelimeye ve tehayyer tehayyere ihvetu keyfe ne ila ebihim <gülüyor> tehayyere hiyre hicret kelimesi bazı türevleri Türkçe'de geçmiş olan bir kelime. Aslında ikilemde kalmak, şaşkınlık bu manelere gelir. Mesela hayran. Hayran kelimesi bu kökten geliyor. Yani şaşkınlık demek hayranın manası. Hayran demek, şaşkın demek. Muhayyer. Muhayyer kalma. Mesela alışverişte muhayyerlik deriz. Yani ikilemde bırakma demektir. Burada da şaşkınlık. Yani şaşırıp ikilemde kalma manasında. Ve <gülüyor> tehayyerel burada el ihve kelimesi kardeşleri demek ve burada fa'il yani şaşırmak fiili'nin fa'il olduğu için ötreli. Tehayyerel <gülüyor> ihvetu keyfe keyfe nasıl demek? Yerici <gülüyor> u ne? Recaadan geliyor. Recaa dönmek Müracaat buradan gelir. Yerici u ne? Nasıl dönecekler? Keyfe nasıldı? Nasıl dönecekler? İla ebihim. Babalarına nasıl döneceklerdi? İla harfi cer. Evet, o yüzden ebihim diye esreli hareketlendi. Ve fekkera'l-ihvetu. Fekkera, tefekkür. Düşünmek demek. Fekkera'l-ihvetu. Yine tefekkür etme fiilinin faili el-ihve kelimesi. O yüzden ötreli. Fekkera'l-ihvetu. Maza za yekuluna li ebihim. Maa ne demek? Yekulun söylerler, söyleyecekler li ebihim. Babalarına ne söyleyeceklerdi? Li harficer cer yine. Acaba bu harfci burada hangisini işaret ediyor? Ebi kelimesi. Ebi. Ebi. Ebu normalde Ebu olması lazım harf cerden dolayı ebi oldu. Ne halindeki şey? Tabii, ya'yı. Ebi'yi him. Ya getiriyor, vavu ya'ya ya çeviriyor. Him, zamir. Ee, bu zamir ismin, kelimenin e, hareketine göre şekilleniyor. Mesela ebu olsaydı ebuhum olacaktı. Ebuhim olmaz mesela. Ebuhum. Yani ona tabi olarak e, bu zamir hareketleniyor. Evet. hum onlar. Hu o. Yani burada tekil olsaydı ebihi eee evet. ebihi olacaktı. Evet. Veya ebuhu. Evet. Yani merfu olarak gelseydi ebuhu olacaktı. İnnehum ''Muhakkak ki onlar. İnne muhakkak ki demek pekiştirme edatı. İnne hum ''Hum onlar, muhakkak ki onlar.'' ''Fece'ûhu, fece fece'ûhu, feca üzücü, üzmek demek. Yani faci'a deriz. Faci'a da buradan gelme. ''Fece'ûhu, onu üzmüşlerdi.'' ''Fece'ûhu, buradaki vav çoğul, çoğulu ifade ediyor.'' Yani kardeşlerin e, fiilini ifade ediyor. ''Fece'ûhu, onlar üzdüler.'' ''Hu, onu üzdüler.'' ''Hu, babalarına dönüyor burada.'' Fece uhu, u ki onlar babalarını üzdüler. Onu üzdüler. Emsi. Emsi dün demek. Fi yusuf'e. Fi harfi cer. Yusuf gayrimun sarif. O yüzden üstün aldı. Fi yusuf'e. Yusuf e. da demek. Ama burada yusuf'un hakkında manasını takdir ediyoruz. Yusuf hakkında dün onu üzdüler. Efe yef Buradaki efe, fe akibet fası, e istifham soru getiriyor. Efe nehu onu üzecekler mi yani? Üzecekler mi? El yevme, bugün üzecekler mi? Fi binyamine, binyamin yine gayrı musarif olduğundan dolayı fi'den etkilenmedi. Yani etkilendi de üstün aldı. Bünyamin hakkında da bugün, bugün de binyamin hakkında mı üzecekler? üzeceklerdi. Emma, kebir ruhum buradaki Emma gelince falana gelince falan ise bu manaları getiriyor ise falana gelince veya filan şeye gelince Emma, kebir ruhum yani burada da büyüklerine gelince yani bu kardeşlerden en büyükleri hastediliyor Emma, kebir ruhum büyüklerine gelince feeba Yüz çevirdi. Eba yüz çevirmek, kabul etmemek, yüz çevirmek. Fe Eba yüz çevirdi. Neyden yüz çevirmiş? En yer C ila Yaqub'e. Yer recaa dönmekti. Dönmekten yüz çevirdi. Nereye? İla Yaqub'e. Yaqub'a dönmekten yüz çevirdi. Yani kabul etmedi Yaqub'a dönmeyi. Ve kâle li iḫvetihi kardeşlerine dedi ki, li Aynı şekilde harfi cer yukarıdaki li ebihimde olduğu gibi li ihvetihi kardeşlerine dedi ki. Sondaki hi zamir kendisine dönüyor yani. Kendisinin kardeşlerine dedi ki. <gülüyor> efendim? Ti evet. ti esreliyor evet. Irciu irciu dönün. Irciu ila ebi kun babanıza dönün fekûlû ve deyin ki ya ebâna ey babamız ya ebî ey babam ya ebâna ey babamız yani buradaki na çoğul yani bizim manasını katıyor ey babamız muhakkak ki senin oğlun İbin i Oğul demek. İnne muhakkak. Muhakkak senin oğlun. K buradaki muhatap zamiri. Seraka. Seraka. Aleyküm selamlarım sana. Hırsızlık yaptı. Aleyküm selamlarım sana. Seraka çaldı. Hırsızlık yaptı. Ve nâ şehidnâ. Biz şahit olmadık. Görmedik. İlla bimâ Alimna biz bilmediğimiz, biz ancak bildiğimize şahit ederiz. Yani burada e, nefi ve ispat var. Vema şehitna, şahit olmadık. Burada böyle bir cümle eğer illa veya hatta gibi istisna edatlarından birisiyle istisna edilirse e, kalıbı komple tercüme etmemiz lazım. Yani vema şehitna illa bima alimna, biz bildiğimizden başka şeye şahit olmadık. ''Alimna'' bildiğimiz. ''Bima'' ''alimna'' işte bildiğimiz şey. ''İlla'' istisna idi. Biz ancak buna şahit olduk. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. ma kunna'' biz değildik. Ne değildik? ''Lil gaybi hafiziyen'' Gayb için koruyucu değildik. Yani gaybı bilici değildik manasında. Biz bilmediğimiz şeyi, yani göremediğimiz şeyi, bize gayb olan şeyi bilemeyiz demek istediler. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ غَائِبَ بİLDİĞİMİZ GAYİP Türkçede geçtiği gibi yani İl gaybi <gülüyor> hafizine Aleykümselam ve Biz gaybı bilici değiliz. Yani burada ayet bu ayet üstü kapalı bir şekilde daha önceden geçen kıssaya işaret ediyor. Yani burada malum bir kap çavılmakla suçlanıyordu Bin Yamin. Ona işareten yani bilinen, zihinlerde bilinen şeye işaret var burada. Detay yok ayette. Fakat anlatılan kıssaya gönderme yapılıyor. Ve lemma semi'e Yakubu İşittiği zaman burada Yakub işiten, o yüzden ötreli. Fail Yakub. Sema Yakubul Kıssate Kıssa Nef'ul Yani işitilen şey kıssa Hikaye Bu olay Kıssayı Yakub işitince Yani buradaki lemma işitince işittiği zaman Bu manaya katıyor İşittiği zaman Alime bildi anladı Neyi anlamış Enne lillahi Yeden Fizalik Enne Lillahi bu enne e, nasbedatı fakat lillahi de harfi cer var li harfi cer var o sebeple lafzatullah esreli enne lillahi muhakkak ki Allah'ın yeden bir eli var fi bu işte bunda Allah'ın bir eli var bunda Allah'ın bir eli olduğunu anlattı ve Allah'e bak burada da enne Allah lafzını üstün yaptı mansup yaptı ennallâhe mumtehinuhu onu imtihan etmektedir mumtehinuhu yani mihen imtihan etmek Allah onu imtihan etmektedir emsi füci'a fi yusuf'e MC dün demekti. Fucia üzüldü. Fi Yusuf'e. Yusuf hakkında üzülmüştü. Ve yevme. Bugün ise yufce'u fi binyamine. Bugün ise binyamin hakkında üzülüyordu. Üzülecekti. İnnallâhe la yecme'u aleyhi İnna İnnallâhe nasbetti Allah lafzını. Muhakkak ki Allah La yecmeu yecmeu cemaah bir araya gelmek yecmeu bir araya getirmek yani gelmek bir araya gelmez getirmez muhakkak Allah bir araya getirmez aleyhi kendisinin üzerine musibetine iki musibeti musibet musibet tekil musibetine iki musibet Allah kendisinin üzerine iki musibeti bir araya getirmezdi. İnnaallah la yecuehu fi bineteyni. Muhakkak ki Allah onu iki oğlu hakkında üzmez. Üzmezdi. Hocam bu suydu tahini değil mi? Meful olduğu için mi? Evet. Bu suydu, peyni oldu. Evet. Cema'a fiilinin mefulü. Fi bineteyni. Yine e, iki oğlu iki oğul. İmin oğul, ibneyn iki oğul. Yani fi harfi cer olmasa imina olurdu. İnna Allaha la yefce'u fi ibneyni ke Yusuf e ve Binyamin. Muhakkak ki Allah onu Yusuf ve Binyamin gibi iki oğul ile üzmez. On iki oğul hakkında üzmez. İnna İnne lillahi fî zâlike yeden hafiyyeten İnne lillahi Muhakkak ki Allah'ın bunda hafiyye gizli demek hifa gizli hafiyyeten e, yed burada e, mef'ul olduğundan yani mef'ul değil de şeye Allah Azze ve Celle'ye nispeten geldiğinden yani haber olarak onun hareketine tabi oluyor burada sıfat mevsuf var yani yeden hafiyyen yeten yet burada e, dişi alınmış aleyküm selam muhakkak ki Allah'ın bunda gizli bir eli vardır İnnelillahi. İnnelillahi. Zalike de fi harfi cerh hangisini cerh ediyor burada? Burada ne cerh yapacak? Burada değil mi? Korda da zaten zalike. Zalike etkilenmez. Yani işaret ismi olduğundan onu etkilemiyor. Bunların kalıbı değişmiyor yani. İnnelillahi fi zalike hikmeten mahfiyeten. Burada yine aynı kalıp var. E, sıfat mevsuf. Hikmeten mahfiyeten gizlenmiş bir hikmet. Hafiye gizli, mahfiye gizlenmiş. Hikmeten mahfiyeten. Muhakkak ki Allah'ın bunda gizlenmiş bir hikmeti vardı. İnallah lem yezel. Muakkak Allah. Şimdi bu e, lem yezel ifadesi yezel bitmek, tükenmek demek. Ezel yani sonu gelmek. Lem yezel yani sonu gelmez. Lem yezel yemtehinu ibadehu yani lem yezel ifadesinin devam eder diye tercüme ediyoruz burada. E, yemtehinu ibadehu kullarını İmtihan etmeye muhakkak Allah devam eder. Yemtehinu söylemiştik imtihan. İbaduhu ibad abd kelimesinin çoğulu kullar demek. İbade oldu harekesi. Aleykümselamün <gülüyor> aleyküm. Bu da imtihan fiilinin mef'ul olduğundan dolayı. Aleykümselamün <gülüyor> hocam. Yani ibad kelimesi mef'ul. Yemtehin <gülüyor> imtihan fiilinin mef'ulü. Aleykümselamün <gülüyor> aleyküm. Allah kullarını imtihan etmeye devam eder. Fümme yesur ruhum ve yun'im aleyhim. Fümme yesur ruhum serre sevindirmek demek. Sevinç vermek. Mesrur. Mesrur buradan gelir. Sevinçli. Yesur ruhum sonra onları sevindirir ve yun'im aleyhim. Yun'im nimetten geliyor. Onları nimetlendirir. Arihin üzerlerine yani nimetler de bulunur. Nimetler verir. İbade hu. İbade hu'daki zamir Allah'a dönüyor. Hu yani kulları. Kullarını. Sonra innel ibnel kebira bakiye fi misra. Sonra sonra demek. Innel ibne kebira bu sıfat mevsuf büyük oğul muhakkak ki büyük oğul. neden e, İbn'in kelimesi etkilendiğinde üstün oldu. El kebir de onun sıfatı olduğu için hareke de ona uydu ibnel kebira. Bakıya, bakıya kalmak demek. Fi Misra Mısır'da kaldı. Eydan yine yani burada deda manasını katıyor. Yani büyük oğul da Mısır'da kalmıştı. Deda manasını kattı eydan. Eydan yine demek. Deda manasında katıyor. Ve ebe en yer ce'a ile Kenane ve eba, yani kabul etmedi, yüz çevirdi, kaçındı. En yerca dönmekten ilâ Kenane, Kenan gayrı ân, bir isim olduğu için ilâdan e, ancak meful gibi etkilendi. şey Üstün nasb olarak etkilendi. Efe yufce'u fî salisi aydan. Üçüncü bir defa daha mı üzülecekti? Ve kad füce'a min qablu fî sneyni. Halbuki iki kere canı yanmış üzülmüştü. Min kablu, bundan önce Fisneyn'i, yani iki meselede yani Yusuf ve Bin Yamin meselesinde canı yandı, üzüldü. İnne haza la yakunu, bu olamazdı. İnne haza la yakunu, bu olamaz yekun olur. La yekun olmaz. Olamaz. Ve huna itme'ene Yakube Burada Yakup bu yüzden yani rahatladı. İtminan huzur bulmak. İtme'ene Burada sanki eee Nunu şeddelemesi gerekiyordu kalıp olarak. itme ene değil de itme enne. Yakube ve kâle ve dedi ki Asallahu en ye'tiyeni bihim Asa olur ki Yani li'alle gibi bir e, edat. Asa Umulur ki Olur ki Asallahu yani umulur ki Allah en bana getirir. Bihim onları, cemiyan onların hepsini. İnnehu hu alimul hakimu. Muhakkak ki o hakkıyla bilen, hikmet sahibidir. Alimul hakimu, yani zincirleme isim tamlamaz, şey sıfat tamlamaz. Alimul hakimu. Yaz herus Sır Ortaya çıkıyor Yazheru sırru. sırru açığa çıkarıyor Ve lakinne Yakube Yakub'un üstüne alma sebebi Lakinne inne Ve lakinne Yakube Kâne beşeran Kâne haberi nasbetti Beşeran fi sadrihi kalbun Kalbu beşerin Kalbu beşer Mudaf mudafın iley, fi göğsünde demek. Beşer insan demek zaten. Kalbu beşerin, bir insan kalbi vardı onun göğsünde. Laqid atu hacerin, yani bir taş parçası değil, bir insan kalbi vardı onun göğsünde. Fızkera, fızkera hatırladı. Fızkera Yusuf'e ve teced Dede, huznuhu Yusuf hatırladı tecedde de yenilemek yenilenmek yenilendi huznuhu üzünü üzüntüsü yenilendi ve qale ya sefa ala yusufa Yusufa olan vay benim üzüntüme ya sefa esef hani ma tesef deki o üzüntü yani üzgünlük üzüntüme diyor. Ala Yusuf ve Yusuf'a olan üzüntüme diyor. Vay benim üzüntüme. Alaiküm selam ve <tience> Lamehu ibna uhu. Lame levmeden geliyor. Leveme kınamak demek ki nefis deriz yani kınayan nefis. Lame e, kınamak. Lamehu onu kınadı kim? ibna uhu yani burada merfu geliyor ebna çünkü bu fiilin sahibi bu oğulları oğulları onu ayıpladılar kınadılar ve kalu ve dediler ki inneke la tezalu tezkuru Yusuf'e hatta tehlike inneke ki sen la tezalu la tezal yukarıdaki lem yezel gibi devam ediyoruz Tezkuruyusuf, e, yani sen hala Yusuf'u hatırlamaya devam ediyorsun. Hatta tehlike, yani helak oluncaya kadar, hatta burada e kadar, aleyküm selam. Helak kendini helak edinceye kadar sen Yusuf'u hatırlamaya devam ediyorsun. Kale Yakub'u, Yakub Aleyhisselam dedi ki: İnne ma eşku bessi, İnne ma muakkac ancak ancak yani istis şey edatı bu istisna edatı hasır edatı aynı zamanda ee, eşku şikayet ediyorum demek. Şekva şikayet Türkçe'ye aynen geçmiştir bu kelime. Şikayet ediyorum eşku. Bessi bessi sıkıntım ve huzni ve üzüntümü nereye? ilallahi Allah'a şikayet ediyorum. Ben sıkıntımı, üzüntümü, tasamı Allah'a e, şikayet ediyorum. Ve alemu ve biliyorum ki minallahi min harfi cer. Allah tarafından biliyorum. Minallahi alemu minallahi Allah tarafından biliyorum. Ma la talemun. Sizin bilmediklerinizi. Ma ne. La talemun. Yani sizin bilmediğiniz şeyleri sizin bilmediklerinizi ben Allah tarafından biliyorum. Ve kana Yaqub ya'lemu. Yaqub biliyordu. En-ye'se kufrun. Yes ümitsizlik demek. Allah'tan ümit kesmek. Yes, ye'is. En-ye'se enne ye'is kelimesini e o yüzden harekesi üstün. Kufrun. Yani bu bir küfürdür. Bunun bir küfür olduğunu biliyordu. Vekane kane Yaqubu lehu recaun kebirun fillahi. Vekane kane Yaqubu lehu burada eee ismini ref etti kane lehu ile bir bağlantı yapıldı. Yaqub idi neydi? Lehu ona ait reca, ümit. Recaun kebirun sıfat mevsuf Büyük bir ümit ümidi vardı. Ne hakkında? Fillahi. Yani Allah Azze ve Celle hususunda onun büyük bir ümidi vardı. Ve Ersele Yakub'u Ersele göndermek demek. Resel, Risale göndermek demek. Ve Ersele Yakub'u Yakub burada ötreli. Yani gönderme fiilinin faili. Yakub gönderdi. Neyi göndermiş? ibna ehu ibna burada mef'ul yani irsal fiilinin mef'ulü olduğundan dolayı harekesi üstün. Ibna ehu oğullarını gönderdi. Nereye? Ila Misra. Mısır gayrı olduğundan ila'dan ancak nasbile etkilendi. Ne için göndermiş? Li yabhasu. Dahhas neydi? Araştırmak. Araştırmalar için neyi ne hakkında An Yusuf'e. An da harficer fakat Yusuf gayrı musarif olduğundan ancak nasp alarak etkileniyor. Yusuf hakkında araştırma yapmaları ve Binyamine ve yine Binyamin hakkında araştırma yapmaları ve ye tehidu fi zalik ve bu konuda çok. Yani bunlar için göndermiş ve onlar da tehidu bu konuda çok çalıştılar, çok gayret ettiler. Ve ye tehidu fi zalik. Ve mene Yakubu, onları engelledi kim? Yakub. Yakub burada mene afili'nin yani engelleme fiili'nin faili olduğundan ötreli. Mene ahum Yakubu, onları Yakub engelledi. Neden engellemiş? Min en yaknatu, kanate konut. Buradaki konut ümit kesmek. En yak min rahmetillahi. Yani onları Allah'ın rahmetinden ümit kesmekten alıkoydu, engelledi, yasakladı. Aleyküm ve Min harfi ceri olduğu için rahme kelimesi, rahmet kelimesi esra aldı. Min rahmetillahi. Buradaki rahmetillahi de Allah lafzının esra almasının sebebi ise. Mudaf, mudafin olduğundan dolayı. Yani aslı rahmetullahi'dir. Rahmetullahi'deki rahme kelimesi minden dolayı, her bir ceri aldığı için rahmetillahi oldu. Mesela abdullahi, abdullahi. Yani hiçbir zaman bu abdullahu olmaz. Yani bu isim abdullahu olmaz. Eee eğer cer alacak olursa Abdillahi, yani abd kelimesi esrelenir. Birleşik isimdir çünkü, mudaf, mudafinlehtir. Abdillahi, sondaki hi yine aynı kalıyor. Yani esreli kalıyor. Veya nasb olursa Ya Abdallahi olduğu gibi. Mesela Ya, münada e, nasbeden edatlardan birisi. Ey Abdullah diyeceğimiz zaman Ya Abdallahi deriz. Ya Abdullahi galat olur. Ya Abdallahi yani buradaki nasbedici edat Allah lafzına gitmez ta. İlk önce en yakındaki ismini nasbeder. Abdallahi. Mesela ya Rasulullah olur. Ya Rasulullah galattır. Yanlış bir ifadedir. Harfi cer aldığında da öyle. Mesela an harfi cer. An Rasulullah dersen hata olur. An Rasulillahi. Rasulillahi'deki Allah lafzındaki esre zaten mudafun ileyh olduğu için mudaf olduğu için mudaf, mudafun ileyh olduğu için zaten esreli. Yani buna dikkat etmek lazım. Bileşik isimlerde e, ilk önce en öndeki isim e, amillerden etkilenir. Ve zehebel ihvetu Zehebe gitmek İhve burada merfu gelmiş. Demek ki gitme fiilin faili yehu kelimesi yani kardeşler. Kardeşler gitti, gittiler. Nereye? Ila misra. Merraten salisaten. Merraten salisaten sıfat mevsuf. Yani üçüncü bir defa. Merra defa demek, kez defa. Merraten. Merraten bir defa demek. Merraten salisaten Üçüncü bir defa demek. 3. bir defa gittiler. O dehalu girdiler nereye? Ala Yusuf'e, Yusuf'un yanına ve şekav şikayet ettiler. İleyhi ona ona şikayet ettiler. Fakrahum şaka filinin nef'ulü fakr kelimesi, fakirlik kelimesi. Bu sebeple fakrahum diye nasp oldu. Fakirliklerini fakrahum onlar kendi fakirliklerini ona şikayet ettiler. Ve musibetehum. Yine musibe e, şekafilinin mef'ulü yine. O yüzden musibetehum üstünlüğü geldi. Musibetehum. Ve se'eluhul fadle. Ve se'eluh istediler. Hu ondan istediler. hu ondan istediler. Neyi? Mef'ul geliyor. El fadla. Fadl kelimesi Burada se'ele fiilinin mef'ulü olduğundan üstünlü. Yani lütuf istediler. Yardım istediler. Fall. Ve huna hacel huznu vel hubbu fi Yusufe velem yemlik nefsehu ve huna işte burada o zaman hace yani galeyana gelmek, heyecanlanmak e, hucuma geçmek gibi yani Hercel huznu yani hüznü kabardı üzüntüsü kabardı ve hübbu ve sevgisi de kabardan şekilde harekete geçti yani fi Yusuf'e Yusuf da bu hasletler yani üzüntü ve sevgi kaleyana geldi bir anda o anda ve lem yemlik nevsehu lem yemlik sahip olamadı meleke mülk temellük sahip olmak sahip olamadı nevsehu meleke fiilinin yani yemliku fiilinin mef'ul olarak nefs yani kendi nefsi geliyor. O yüzden nefs kelimesi üstünlü. Nefsine hakim olamadı. Sahibi olamadı. u ebi ve Ebna'u enbiya'i u ebi, babamın çocukları ve Ebna'u enbiya'i yani her ikisi de müdaf müdafın ile bunlar ve Ebna'u l peygamberlerin çocukları yeşkûne fakrahum fakirliklerini şikayet ediyorlar yani şekanın mef'ulü fakır yine burada da o yüzden harekesi üstün yeşkûne fakrahum fakirliklerini şikayet ediyorlar peygamberlerin çocukları, babamın çocukları ve musibetehum yine musibetlerini şikayet ediyorlar ilâ melikin min mulukin sultanlardan bir sultana krallardan bir kralla ihtiyaçlarını ve musibetlerini şikayet ediyorlar İla meta uhfi emra anhum. İla meta meta ne zaman demek. İla meta ne zamana kadar manasına geliyor. İla meta ne zamana kadar? Uhfi gizleyeceğim. Khafa, khifi, khifiye bu gizlilik, gizlemek demek. Uhfi ben gizleyeceğim. Gizliyorum. Ne zamana kadar gizleyeceğim? El emra. Khafa, hufiye e, fiilinin, Mefulu el emr yani mesele bu mesele bu işi ne zamana kadar gizleyeceğim o yüzden harekesi üstünlü an hum onlardan onlardan bu işi ne zamana kadar gizleyeceğim ve ilameta yine ne zamana kadar era hale onların bu durumlarını böyle e, seyredeceğim era görmek yani göreceğim yani burada seyredeceğim ne zamana kadar onların bu hallerini seyredeceğim. Yine era ra fiilinin mef'ulü olduğundan dolayı hale hal kelimesi de üstünlü oldu. Onların hallerini ne zamana kadar seyredeceğim, göreceğim bu halde. Ve ilameta la era ebi. Ve ne zamana kadar babamı görmeyeceğim. Ve ilameta ne zamana kadar demekti? La era era görmek, la era görmemek. Ebi burada mef'ul fakat nisbetiyası aldığı için biz burada mef'ulü açık belirtemiyoruz. La era ebi. Ne zamana kadar babamı görmeyeceğim? Lem yemlik. Lem yemlik Yusufu nefsahu. Yukarıda geçti bu kalıp. Yusuf nefsine hakim olamadı. Yemlik fiiline yani hakim olma, sahip olma fiiline e, fail Yusuf olduğundan harekesi ötre. Nefs Kelimesi de mef'ul olduğu için hareketi üstün. Nefsine sahip olamadı, hakim olamadı, yan dayanamadı. Ve ve onlara dedi ki, şöyle dedi. Hel alimtum ma fealtum bi Yusuf'e Hel midir, mıdır, mi, mı. Bu şekilde soru edat. Hel alimtum bildiniz mi, anladınız mı? Ma fealtum ne yaptığınızı. Aleyküm selamun Bir Bi Yusuf'e Bi harfi cer Fakat Yusuf gayr Bu yüzden nasp aldı Yusuf'a ne yaptığınızı Fe'altum Fe'ale yapmak Fe'altum sizin yaptığınız Ma fe'altum Yaptığınız şeyi Anladınız mı? Ve ahiyhi Yusuf'a ve kardeşine yaptığınızı İz entum cahilûn Siz cahiller olduğunuz halde Siz cahiller iken siz cahillerken Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı anladınız mı? Aleykümselamün ve rahmetullah. Ve kâne l-ihvetu ya'lemûn. Ve kâne l-ihvetu ya'lemûne enne hâze sırra la ya'lemuhu illâ hum ve Yûsuf. Ve kâne l-ihvetu kardeşler kâne idi. İdiler neydiler? Ya'lemûne. Biliyorlardı. Neyi biliyorlardı? Enne hazze sirra. Bu sırrı biliyorlardı. La ya'lemuhu Yani bunu bilmiyorlardı kimler? Sadece kendileri, İllahum ve Yusuf. Bu sırrı sadece kendilerinin ve Yusuf'un bildiğini biliyorlardı. Evet. Enne e, burada Sır kelimesini nasip etti. Enne هذا sirra, yani işaretten sonra gelen e, isim olarak sirr'ayı nasip etti. La ya'lemuhu illa hum sadece kendileri ve Yusuf. Ve Yusuf biliyordu. Yani sadece onun bildiğini biliyorlardı. Fe alimu ennehu Yusuf Böylece bunun üzerine, buradaki fe bu manaya kattı. Bunun üzerine anladılar neyi? nehu Yusuf. Yani bu olsa olsa Yusuf'tur. Yani bu Yusuf'tur diye anladılar. Subhanallahi. Allah nuhsanlardan münezzehtir. Hel Yusufu hayyun. Yusuf hayatta mıdır? Yaşıyor mu? Ema mate fil bi'ri. Buradaki e istifam için. istifam hemzesi, soru hemzesi. Emma, ma mate Yani asıl ma mate ölmedi. Emma mate ölmedi mi? Fil bi'ri Kuyuda Kuyuda ölmedi mi? Ya selam Yani bu e, Tam karşılığını veremeyeceğimiz bir şey Türkçede. Vay be gibi bir şey yani. Hel Yusufu huwa azizu Misral an. Şu an Mısır'ın azizi olan o Yusuf mudur? Şu Mısır'ın azizi Yusuf mu yoksa? Evet, soru şeklinde Hel Yusufu Hel Yusufu huwa azizu an. Azizu Misra e, mudaf mudafin ileyh fakat Misr kelimesi gayrı münsarif olduğundan dolayı Esra Alcayr üstün aldı. El-an şu an demek. hu ale llezi khazainil ardi khazainil ardi khazainul ardi bu aslında mudaf mudafin ileyh fakat aladan dolayı khazain kelimesi Esra aldı. Ala haza inil ardi. Yani yeryüzü hazinelerine hazinelerin başında olan buradaki ala üzerinde yani onun başında olan kişi o mudur? Hüvellezi kâne ye'muru lena bitta'a Bize yiyecek verilmesini emreden de o değil mi? Hüvellezi kâne ye'muru emreden lena bizim için bitta'a bitta'a mi orda harekete koymamışlar da bi taami. Bize yiyecek verilmesini emreden de o değil mi? Ve ma baqiya indahum şekkun. Ee, bakiye kalmak demekti. Ve ma baqiya kalmadı. Kalmadı indahum onların katında, onların nezdinde şek kalmadı, tereddüt kalmadı. ان, en enne lezi yukallimuhum Hüve Yusuf ibn Yakub'e Yakube konuştuk konuştukları kişinin e, Yakub oğlu Yusuf olduğu husunda şüpheleri tereddütleri kalmadı. Yine burada Yusufu ibn Yakube e, mudaf mudafun ileyh ibnu Yakub Fakat Yakub da gayrimun sarif bu yüzden e, nasp ile harekeleniyor. Qalu <Sessizlik> e inneke Le ende e in neke, bu da istifam hemzis. önce istifa bir Ver. Ya. Yani istifamı katıyor yine. E inneke Kesin. He, he. Yani Türkçe'de belki tam veremiyoruz onu ama yani şöyle mesela ne demiş burada yoksa sen Yusuf musun? Pekiştirme. He, pekiştirme, anlamı Ha, pekiştirme, anlam pekiştirme var yine. Burada, e inneke burada çifte pekiştirme var. Le ente var bir de. Le ente. Le ente Yusufu. Yani onun Yusuf olduğundan emin olmakla beraber e, karşılaştıkları şeyin şaşkınlığından dolayı bir istifham var. Çünkü iki sefer pekiştirme var. E inneke ente Yusuf'e Yusuf'u. Kal ene Yusuf ene Yusuf'u ve herza fi Ben Yusuf'un, bu da kardeşim. Kad mennallahu aleyna. Kad mennallahu yani menne nimetle lütufta bulunmak. E ee, bu fiilin faili Allah o yüzden ötreli. Kad menallahu aleyna üzerimize bize Allah lütufta bulundu. İnnehu ki o men yettaqi sakınan ve yasbir ve sabreden. Fe innallahe la yudiu ecral muhtinîn. Yani kim sakınır ve sabrederse muhakkak Allah ihsan edenlerin ecrini zayi etmez. Fe innallahu yani buradaki innehu menyetteki yani kim sakınır ve yasbiru yani men sabere kim sabrederse fe innallahu buradaki fe innallahu pekiştirerek gelmesi hemen ona bağlayarak yani kim sakınır ve sabrederse işte Allah La yadi'u yeda'a daya aslı e, daya'dır bunun. E, yani ziyan olma var ya zayi olma. Zayi olmadır aslı. Allah onun ecrini zayi etmez Yani Allah işte o Allah ihsan edenlerin ilik yapanların ecrini zayi etmez. Allah'a dönüyor. allahu aleyna innehu yani yine Allah'a dönüyor bu dediler ki Talallahi Vallahi Billahi, Tallahi bunlar yemin kasem sözleri yani bunlarda harfi cer bu lekat Eser Allahu Eğerere seçmek üstün kılmak, tercih etmek, ihsar kendisine yani başkasına ter, başkasının kendisine tercih etmek, ihsar ahlakı deriz. Bu bu manada seçmek, üstün kılmak, üstün tutmak. Lekad ertereka Allahu seni Allah üstün kıldı, aleyna bizim bizden üstün kıldı. Ve in kuna lehati Buradaki in, normalde in Arapça'da şart edatıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de geçtiği her yerde kesinlik belirtir. Yani in huve illa yuha yuhada olduğu gibi. Necm suresinde olduğu gibi. Ve in kunna lehati'in ve muhakkak bizler günahkar kimseler olduk. Yani suç, hata, suç manasında suç işleyen kimseleriydik. Buradaki ile pekiştirme için. Lehati'ine. وَمَا لَامَهُمْ يُوسُفُ عَلَى فِعْلَتِهِمْ بَلْقَال وَمَا لَامَهُمْ Lame لَامَ az önce geçmişti. Levm kökünden geliyor. Kınamak. وَمَا لَامَهُمْ Onları kınamadı. Bu fiilin sahibi Yusuf. O yüzden herkesi ötre. Yusuf onları kınamadı. Ayıplamadı. Ala فِعْلَتِهِمْ Yapmış oldukları şey için. İşledikleri şey için. Belkal. Bilakis şöyle dedi. La tesribe aleykum. El yevme. Bugün sizin için kınama yoktur. Evet. Burada e, ayeti eksik tercüme etmişler. Lâ tesrîb aleyküm bugün sizin için kınama yoktur. El yevme aleyküm yevme bugün sizin için kınama yoktur. Yagfirullahu lekum. Allah sizi bağışlar ve erhamur rahimin. Erhamur rahimin yine mudaf mudafın iley. Yani merhamet edenlerin en merhametlisidir o. Yani rahimun değil de rahimin diye gelmesi esra aldığının alamet. Allah izin verirse bir sonraki derste Yusuf'u Yursilu ile Yakub'e başına geçeceğiz. Yusuf babasına elçi gönderiyor. Subhanakallah ve bihamdik ve eshada ilahillah tuwatikallah shurikallah ve istabar